Çocuk deyip geçmeyin. Her salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de radyonuz Burç Efendi. Efendim İstanbul'dan hepinize selamlarımızla, merhabalarımızla çocuk deyip geçmeyin isimli programımıza başlıyoruz. Efendim her hafta salı ve çarşamba günleri... Saat 11 ile 12 arasında bizleri, kendi çocuklarımızı ve kendi çocuklarımız ile bizler arasındaki diyalogları, problemleri konuşacağız. Çocuklarımızın eğitiminde, terbiyesinde eksik kalan hususlar yahut da yanlışa doğru giden hususlarda birbirlerimizle hem görüşerek hem sorular sorarak acaba doğrusunun nasıl olması gerektiği konusunda İş birliği yapmaya çalışıyoruz. Haftalarca e, bu programı bu şekliyle idare etmeye, yönetmeye çalıştık. Efendim sizlerden gelen mesajlarınız, sizlerin telefonlarınız, e, SMS'leriniz programlarımıza yön gösteriyor. Gönderdiğiniz mesajlar ile sorunları ve soruları birazcık daha net görebiliyoruz. Eğer müsaade ederseniz İlk sorumuzdan itibaren başlayalım. Bakalım dinleyicilerimizin soruları genelde ne tarafta yoğunlaşıyor? Elimizden geldiği kadar da cevaplandırmaya çalışalım. Burç Efendi, çocuk deyip geçmeyene sorularınız için Burç yazıp boşluk bırakarak 30-77'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Efendim ilk sorumuz bir anneye ait. Evvela yayınızdan dolayı tebrik etmek istiyorum. İnsanın kendini yetiştirme, geliştirme açısından çok güzel programlar yapıyorsunuz Allah razı olsun. Çocuk deyip geçmeyin programınızda hayırlara vesile olur inşallah. İlk defa soru soruyorum o yüzden nasıl ifade edeceğimi de pek bilemiyorum. Hocam benim 3 kızım var 13, 10 ve 3,5 yaşlarında. Benim sorun ortanca kızımla alakalı. Ona nasıl davranacağımız gerçeğiyle ilgili isteklerinin hemen olmasını istiyor. Olmadığında ise her şeye kızıyor. Küçük kardeşine karşı da çok acımasız. Çoğu zaman çatık kaşlı ve çok bağırıyor. Konuşurken özellikle bir şeye kızmışsa yüksek sesle konuşmayla ilgili ne yapabilirim? Nasıl bir diyalog içerisinde olmalıyım? Teşekkürler demiş dinleyicimiz gönderdiği e-mail ile. Şimdi 3 tane kız çocuğu var. Bu 3 kız çocuğunun yaşları 13, 10 ve 3,5. 10 yaşındaki kızı 3,5 yaşındaki kızı ile çatışmalar yaşıyor. Ve 10 yaşındaki ortanca kızı kaşları çatık, devamlı evin içerisinde hırgür çıkartan ve bağırıp çağıran bir rol oynuyor. Anne de soruyor. Hocam ne yapabiliriz? Şimdi en küçük çocuğun yaşı 3,5. 3,5 yaşındaki çocuk acaba o mu problemi çıkartıyor yoksa ortanca olan çocuk mu problemi çıkartıyor? Şimdi ben bir uzman olarak ben bir pedagog olarak baktığım zaman bu annenin bakış açısını birazcık değiştirmek isterim. Çünkü problem her ne kadar ortanca çocukta gibi görülüyor olsa da 10 yaşındaki çocukta görülüyor olsa da 3,5 yaşındaki çocuk aslında muhtemelen probleme kaynağı olabilir. Çünkü defalarca burada da bu mikrofonda da izah etmeye çalışmıştık. 3-3,5 yaşındaki çocuklar mini ergenlik dönemini yaşarlar. Yani o yaştaki çocuklar ben merkezcidirler. Her şeyin kendisine ait olduğunu zannederler. Etraftaki her şeye sahip olmak isterler. Anneleri sadece onlara ait, ona aittir. Başkası tarafından ona anne denilmesi dahi bazen sinirlerine dokunur. Annenin kucağına oturacak birisi var ise o da 3-3,5 yaşındaki minik ergen kendisinin oturacağını düşünür. Bir başkasının annesine ilgi göstermesine, sevgi göstermesine tahammül edemez. Yahut da babasına karşı. Ya da oyuncakları ona aittir, başka birisi bu oyuncaklara dokunamaz. Yahut da eğer ablasının... Eşyalarını beğenmiş ise onların üstünde istediği gibi tasarrufa sahip olduğunu düşünür, elini uzatır almak ister ve kuralsızdır 3,5 yaşındaki çocuklar genellikle çünkü kurallar yeni yeni oluşuyordur onun zihninde. Şimdi 3,5 yaşındaki bu çocuğun ruh haline bakıldığı zaman aslında şöyle de diyebiliriz ki öbek öbek birikmiş bir problem kaynağı gibi görülebilir bu yaştaki çocuklar. Dolayısıyla annenin sorusuna tekrardan bir göz attığımızda acaba gerçekten ortanca çocuk mudur problem yoksa ana problem o üç buçuk yaşındaki çocuk olabilir mi? O üç buçuk yaşındaki çocuk bir takım şeylerle e, ortanca kızınızı tetikliyor olabilir mi? Ortanca kızınızın canını sıkıyor olabilir mi? Onun devamlı sinirini bozuyor olabilir mi? onun devamlı oyuncaklarıyla, oyunlarıyla, eşyalarıyla oynamak istiyor, dağıtmak istiyor olabilir mi? Siz de daha çok ilgiye, o üç buçuk yaşındaki çocuğunuzun ilgiye ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz için, acaba ortanca çocuğunuzu da ihmal ediyor olabilir misiniz? Küçük çocuğunuzu koruyorum diye zannedip, acaba ortanca kızınızın tepkisini çekiyor olabilir misiniz? Ve sanki çeteleşmiş gibi anne ile, Küçük kız birlikte oluyor da ortanca kız da ve belki de büyük kızınız da dahil olmak üzere size karşı biraz hırs besliyor olabilir mi? Birazcık kin besliyor olabilir mi? Zaten sen onu daha çok seviyorsun diye kendilerine inandırmış olabilir mi? Eğer böylesiyse problem o takdirde annenin ortanca kızım niye sinirli diye düşünmesinden daha ziyade acaba onu... Bu türlü sinirlendirmeye, kaş çatmaya, evin içerisinde bağırıp çağırmaya iten sebep nedir diye bakmasında fayda var. Dolayısıyla bu anne belki e, problem olarak ortanca kızı görülüyor olsa da problemin tetikleyicilerine dikkat etmesi lazım geldiğini söylemeye çalışıyorum. Bu belki olabilir ki 3,5 yaşındaki kardeşi olabilir, olabilir ki belki Ablası olabilir, olabilir ki belki de babası olabilir. Anne babalar çocuklarına baktığı zaman, problem çocuklarına baktıkları zaman kenara çekilip azıcık bir düşünmeleri lazım. Çocuklarını gözlemler iken azıcık bir düşünmeleri lazım. Yahu bu çocuk niye böyle agresif davranıyor? Yahu bu çocuk niye gidiyor kardeşinin ikide bir saçını çekiyor? diye kendi kendilerine düşünmeleri lazım. Çünkü hiçbir problem bire oluşmaz. Problemin bir kaynağı vardır, bir merkezi vardır. O merkezden tetiklenen çocuk daha sonra gider kendisi de problem olmaya başlar. Bu dinleyicimize bunları söylemek istiyorum. Bu Efendim çocuk deyip geçmeyene sorularınız için Burç yazıp boşluk bırakarak 3077'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Bir sonraki dinleyicimizin gönderdiği soruyu okuyorum. Hocam 11 yaşında kızım, 5,5 ,5 yaşında oğlum var. Oğlum çok hassas, en ufak bir başarısızlık, üzüntü bir problemde kendini suçluyor. Ben beceriksizim, benim yüzümden olduğu ne yapmalıyım diyor. Evet, çocuklar çok defa anne babalarının veya Çevrelerinin Beklentilerinin kurbanı oluyorlar Çocuk Koşullu bir sevginin Koşullu bir saygının Koşullarını Yerine getirdikçe Sevileceğini Veya sayılacağını Veya değer göreceğini inanıyorlar Anne babalar çok defa Çocuklarının Başarılı olabilmesi için Sen yaparsın Arslan oğlum benim Koçum benim. Hadi bak bunu da başaracaksın. Sen zaten sınıfın en birincisi olmaya hak ediyorsun. Sen benim oğlumsun. Ben başarılıyım. Sen de başarılı olacaksın. Şu komşunun çocuğu bile bu işi başarıyor. Sana ne oluyor ki? Sen bunları yaparsın. Oğlum, kızım dendikçe aslında bu şu demek aynı zamanda. Senin başarın bir takım şeylere bağlı. Yahut da benim seni sevebilmem bir takım şeylere bağlı. Sen eğer başarılı olur isen benden takdir alırsın. Çocuğa aslında aslan oğlum hadi oğlum diye verildiği zaman suni bir şekilde enjekte edildiği zaman e, çocuğa duygular. O takdirde çocuk anne babasını hayal kırıklığına uğratmamak için anne babasının gösterdiği parmağının ucundan gösterdiği yönde koşmaya çalışırlar. Ama tabii çocuğun kapasitesi acaba gerçekten anne babanın o hadi koş diye öne sürdüğü kapasite kadar mıdır? Acaba anne babanın beklentisi gerçekten çocuğun kapasitesiyle birebir örtüşüyor mudur? Yahut da çocuğun acaba bir takım eğitiminde karşılaştığı bir takım engeller Hepsiyle birlikte anne baba tarafından görülmüş müdür? Örneğin çocuk daha toplama çıkartmayı bilmiyor. İşte çarpma kısmına geçmiş ama anne babanın haberi yok çocuğun eksikliklerinden. Arslan oğlum sen çarpmaları yapacaksın tabii ki yapacaksın çarpım tablosunu benim oğlum iki günde ezberler. E, öyle de çok değerli kardeşim senin oğlun henüz daha artı ve eksileri aşmış değil... Sen böyle aslan oğlum deyip evin içerisinde oğlunla çak dedikçe oğlun senin istediğin tarafa koşmak istedikçe aslında sen hiç farkında değilsin oturduğun televizyonun karşısında çocuğun içeride yatar kendi kendiyle boğuşuyor neden çünkü babasının bilmediği bir takım eksiklikleri var onları da belki de söyleyemiyor e söylesin canım niye söyleyemiyor e söylese babası bu kadar sevinç içinde hayal kırıklığına uğramaz mı? E çocuk bunları düşünmüyor mu? Ben yazılıdan işte zayıf aldım. Ama baba bir gün önce evin içerisinde neredeyse bayram ilan etmiş. Yahut da komşular geldiği zaman maşallah bizim çocuk sınıfın neredeyse birincisi olacakmış diye güya hava atmış çocuğuyla. Şimdi bu çocuk nasıl olur da eve gelir de baba ben matematikten zayıf aldım diyebilir. Ön koşullu sevgiler ve ön koşullu saygılar... Çocukların bugünkü baş belası, çocukların bugünkü için içerisinden çıkamadıkları sorunların başında geliyor. Şimdi burada dinleyicimiz de bunu sormuş. 11 yaşında kızım, 5,5 yaşında oğlum var. Oğlum çok hassas. En ufak bir başarısızlık, üzüntü, bir problemde kendini suçluyor. Ben beceriksizim, benim yüzümden oldu, ne yapmalıyım diyor. Bu soruyu soran dinleyicimize veyahut da aynı sorunla Cedelleşen dinleyicilerimize Şunu söylerim ki Lütfen aynayı alıp Aynada bir çocuğunuzla konuşurken ki Yüz hatlarınıza bir bakın Beklentiler içerisinde boğuyor musunuz Acaba çocuğunuzu Yok beklentiler değil de Çocuğunuzun gerçek yaşamını Oğlum ister başarılı ol ister başarısız ol Sen benim oğlumsun Sen başarsan da Başarmasan da ben seni seviyorum Diyebiliyor muyuz ve çocuğumuzun eksikliklerinin neler olduğunu görüp gerçekten onunla, onun dünyasıyla ilgilenerek onu başarıya doğru götürüyor muyuz? Anne babaların belki de sorgulayacağı en önemli soru bu. Çocuğumuzun dünyasından çok defa haberdar değiliz değerli dinleyiciler. Yani çocuklarımız okullara gidiyorlar, okullarda öğretmenlerimizle akşama kadar bir eğitim sürecinin içerisinden geçiyorlar. Okulda arkadaşlarıyla kimi zaman kavga yapıyor, kimi zaman barışıyorlar. Anlatacak dünya kadar şeyi biriktiriyorlar akşama kadar. Ve koşa koşa evlere geliyorlar, zillere basarak yukarılara çıkıyorlar, apartmanlara çıkıyorlar. Kapılarını açıyorlar. Anneciğim anneciğim diye annesine sarılırken yahut da babasını bekliyorlar akşama kadar. Babacığım babacığım diye babalarına sarılmaya çalışırken anlatacak o kadar şey de birikmiş iken Maalesef babalar çok defa çocuklarını dinliyormuş gibi yaparak 5 dakika içerisinde işlerini bitirip çocuklarla diyaloglarını bitirip bir an önce çok önemli işleri olan televizyonların karşısında dizilerin haberlerin karşısında kendilerini atıyorlarsa eğer çocuklarını da aynı zamanda yalnızlaştırıyorlar demektir bunu hatırlatırım. Biraz sonra okuyacağım diğer sorularda da göreceğimiz gibi. Aslında Problem çocuk diye bir şey yoktur. Hiçbir çocuk doğuşta davranış bozukluğu ile dünyaya gelmez. Allah çocukları yaratırken hiçbir çocuğu şımarık, hiçbir çocuğu da agresif yaratmamıştır. Davranışlar daha sonradan oluşur. Allah fizyolojik bir takım belki eksikliklerle, engellerle çocukları yaratıyor olmuş olsa da ...davranış bozuklukları dediğimiz... ...şu anda şikayet ettiğimiz... ...bana eğimi ...hocam ne yapmamız lazım geldi... ...gelir diye sorduğunuz birçok şey... ...sonradan sonradan oluşur... ...ve bu sonradan sonradan... ...dediğimiz şey de... ...göre göre oluşur... ...kimi göre göre hocam... ...anneyi göre göre, babayı göre göre... ...amcayı göre göre oluşur... ...hocam bizim çocuk okulda... ...devamlı arkadaşlarıyla kavga yapıyormuş... E çok değerli babacığım bir bakar mısın akşam sen oturmuşsun falanca vadiyi izliyorsun. E sabah da çocuklar gidiyor işte o falanca vadinin filanca kısmını okulda canlandırıyor. Sonra da öğretmen size ya bu çocuk bu sınıfın düzenini bozuyor dediğinde neden şikayet ediyorsun? Çocuktan terbiye olmamız lazım. Ben önceki programlarda da altını çizmeye çalıştım değerli dinleyiciler. Bir çocuk... Bir ailenin içerisine geldiğinde aslında o aileye çok büyük bir de lütuf ve şans verilmiştir. Anne babalar belki de bekarlık döneminde yaptıkları yanlışların, anne babalar belki de evliliklerinin çocuksuz döneminde yapmış oldukları yanlışların, düzeltilmesi için bir şans vermiştir. Allah, çünkü eğer çocuğunu terbiye etmek isteyen kişi, Öncelikle kendisini bir kere gözden geçirip terbiye etmesi lazım. Çocuğum çok bağırıyor diyen bir anne acaba kendi ses desibelini ölçtü mü? E kendisi çok bağırıyor. Hocam ben anneyim bende mi bağırmayayım? Evet kardeşim sen de bağırmayacaksın. Çünkü bağırdığın zaman bağırmayı öğretiyorsun. Vurduğun zaman vurmayı öğretiyorsun. Çocuk bunların hiçbir tanesini önceden bilmiyordu ki sonradan öğrendi. Evet. Şimdi anne babaların gönderdiği mesajlara devam edelim. Devam edelim, devam etmesini ama göreceğiz ki soruların çoğu hep aynı noktada toparlanıyor. Yani şikayet ettiğimiz nokta çoğunluk itibariyle çocukların agresifliği, hırçınlığı, söz dinlememesi şeklinde toplanıyor. Ben ardarda arda Birkaç mesaj okumaya çalışacağım süremiz elverdiğince İyi yayınlar Yayınınızı takip ediyor ve çok faydalı bilgiler arıyorum Benim 28 aylık bir oğlum var Çalışan bir anneyim Çocuğuma evde bakıcısı bakıyor Elimden geldiği kadar ona zaman ayırmaya çalışıyorum Bu yaşına kadar huzurlu bir şekilde ev ortamında büyüdü Sakin bir yapısı var Evde bir de yetişkin bir ablası var Bugünlerde babası ve ablasına oyuncaklarını fırlatıp yüzlerine vuruyor. Canlarını acıtıyor. Bunu birkaç kez yaptı. Babası da ona çok yüksek sesle bağırıp çocuğu kaptığı gibi bulunduğu odadan başka bir odaya götürmeye kalktı. Oğlum çığlık kıyamet ağlıyordu. Ben de dayanamayıp çocuğumu babanın elinden aldım. Ve onu sakinleştirmeye çalıştım. Benim merak ettiğim böyle bir durumda babanın tepkisi çok fazla ve yanlış değil mi? Otorite açısından babayla çocuk arasına annenin girmesi ne kadar doğru? Ayrıca çocuk bir hata yaptığında onunla konuşmama, küsmeme gibi bir ceza uygulamak doğru mu? Beni aydınlatırsanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler, iyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Değerli dinleyiciler vaktimiz de daralmaya başladı aslında bir reklam arası verelim bir reklam arası verelim ondan sonra devam edelim çünkü yani derdin hangi tarafından tutacağımı da bir reklamlar sırasında düşünelim ondan sonra devam edelim isterseniz bu dinleyicimizin sorusuna. Burç Efendi çocuk deyip geçmeyin devam edecek. Efendi çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. Evet değerli dinleyiciler. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Çocuk deyip geçmeyin isimli programda çocuklarımızı konuşuyoruz. Burç FM stüdyolarındayız. Reklamlardan önce soruyu soran dinleyicimiz e-maille soran dinleyicimizin sorusunu Önemli kısımlarını bir kere daha tekrar edeyim. Şimdi 28 aylık bir oğlum var diyor. Yani 2 yaşını henüz geçmiş. Ev ortamı huzurlu ama çocuğum son günlerde hırçınlaştı diyor. Ve son olayı da anlatmış. Elindeki oyuncakları kaldırıyormuş, ablasını atıyormuş. Ve fırlattığı bir anda, yüksek sesle de bağırdığı bir anda... Babası yakasından tuttuğu gibi çocuğu kaldırmış ve odaya atmış. Tabi anne yüreği buna dayanmamış ve dayanamamış. Babanın elinden çocuğu kurtarmış ve kenarda bir yerde çocuğuyla birlikte evet üzülmüş. Şimdi anne şunu soruyor. Benim merak ettiğim böyle bir durumda babanın tepkisi çok fazla ve yanlış değil mi? Otorite açısından babayla çocuk arasına annenin girmesi ne kadar doğru? Ayrıca çocuk bir hata yaptığında onunla konuşmama, küsme gibi ceza uygulamak doğru mu? Beni aydınlatırsanız çok memnun olurum diyor bu değerli dinleyicimiz. Şimdi sondan başlayalım arzu ederseniz. Çocukla konuşmama, çocukla küsme ve çocukları duygularını tahrip ederek, çocukların e, o yeni yeni filizlenmeye çalışan duygularını tahrip ederek adam etmeye çalışmak, Doğru mu diye soruyor dinleyicimiz, doğru değil. Hiçbir insan ceza ile terbiye olmaz. Ceza, insan davranışlarını değiştirmede, insanı adam etmede kullanılan bir yöntem değildir. Belki hayvanlar ceza ile istediğiniz vaziyete getirilebilir. Belki hayvanlarda ceza ile terbiye edilmiş hayvanlar olabilir. Ama insan terbiyesi ceza ile olmaz. Ceza gösterdikçe kişi direnç kazanır. Ceza gören bir kişi düşünebiliyor musunuz? Bir kişi bir başka kişiye söylüyor yahut da bir koca hanımı için şunu söylüyor. Ben diyor hanımı diyor ceza vere vere öyle bir terbiye ettim ki maşallah kımıldamıyor bile yerinden. Şimdi rica ederim böyle bir diyaloğu duyan birisi olarak siz o ceza ile terbiye olmuş bir hanıma acaba hangi gözle bakarsınız? Şahsen ben acaba insani duygularını tamamen mi kaybetti diye bakarım. Yazık değil mi diye bakarım. O hanımını ceza ile terbiye etmeye çalışmış olan o eşe de acaba ben gerçekten bir eş olarak bakar mıyım? Aynı şey değişen bir şey yok. Çocuğunu ceza ile terbiye etmeye çalışan bir baba ile, çocuğunu ceza ile terbiye etmeye çalışan bir anne ile, Eşini terbiye, ile terbiye etmeye çalışan bir eş arasında hiçbir fark yok. O da insan, o da insan. Ceza, insan terbiyesinde kullanılan bir usul değildir. Demeye çalışıyorum ki ama dilim de varmıyor. Hayvan terbiyesinde kullanılan bir usuldür ama ah keşke öyle bir bilim dalı olmuş olsa, hayvan psikolojisini anlatan, Bugün insan psikolojisini anlatan bilim dalları var, psikoloji var, pedagoji var, efendim değişik bilim dalları var. İnsanın ruhunu, insanın ruhunun etkileşimlerine böyle mercekle, mikroskopla gözetleyen bilim dalları var. Ama keşke bir de hayvan psikolojisi olmuş olsa belki o zaman da diyebileceğiz ki yahu hayvan bile ceza ile terbiye olmaz. Çünkü ben bir arslan bakıcısını izlemiştim bir kanalda. Belgesel yayınlayan bir kanalda çocukluğundan beri hep hayvanlar arasında geçirmiş birisi bu. Arslanların içerisinde yaşayarak arslanları terbiye etmiş ve arslan o koca koca pençelerini vurmuyor o arslan terbiyecisine. Dişleri o koca koca dişleri arslan terbiyecisinin boynuna geçmiyor, ellerine geçmiyor, omuzunu ısırmıyor koca koca arslanlar. Onunla yapılan röportajda, çok ince bir ayrıntıyı söyledi o. Dedi ki ben yanında bulunduğum hiçbir arslana yan gözle bile bakmadım. Kaşlarımı çatarak dahi bakmadım. Eğer benden bu ihaneti görmüş olsalardı aslanlar, onlar da beni parçalardı. Çocukluğumdan beri bu arslanlar benim yanımda ve onlara elimin tersiyle dahi şöyle kenara doğru itmedim. Bakın Hayvan terbiyecisi dahi keşke diyorum ya hayvan psikolojisi olmuş olsaydı o bilim sahibi insanlar o bilim insanları da karşımıza geçer belki de beni eleştirirdi derdi ki Adem hocam hayvan terbiyesinde dahi ceza kullanılması doğru bir usul değil derdi kaldı ki biz kendi çocuklarımızı sindirerek ceza ile adam etmeye çalışıyoruz rica ederim olur mu böyle bir şey küsmek ne demek? Bir baba çocuğuna küser mi? Küserek onun duygularını tahrip etmeye çalışabilir mi? Yahut da bir baba, Yahut da bir anne, Çocuğuyla konuşmama cezası, İnsana verilebilecek en ağır cezadır. İnsanı yalnızlaştırma cezası, Duygularını tahrip ederek bir insan adam edilmeye çalışabilir mi? Rica ederim. Olmaz. İnsan vicdanıyla terbiye olur. İnsan kalbine giren o incecik kabul ediliş duygusuyla terbiye olur. İnsan letaiflerinin ince ince hassas hassas dokunuşlarını annesinden hissede hissede olur. Ben bilmiyorum belki eğer dünyaya yeni gelmiş bir uzaylı olmuş olsaydın ve ne anneyi ne çocuğu biliyor olmuş olsaydın ama iyi terbiye edilmiş çocuklar ile Kötü yola düşmüş çocuklar arasındaki farkları iyice görebilmiş olsaydım ve bana sormuş olsalar idi. Annelik nedir diye çocuğunu kazanma sanatıdır derdim ben. Çocuğunun o kalbine girme sanatıdır. Sabırla bekleyip hiç yorulmadan hiç usanmadan sabırla bekleyip çocuğun o kabullenme kapısının içerisinden içeriye girebilme sanatıdır derdim. Ve çocukların o letaif duygularıyla ince ince oynayarak onları tebessüm eder vaziyette dünyaya alıştırma sanatı derdim. Çocuklara küsme, çocuklarından kolundan kanadından tutarak odalara atma sanatı bence babalık sanatı değildir yani. Annelik sanatı hele hele hiç de değildir. Dinleyicimiz diyor ki otorite açısından babayla çocuk arasında annenin girmesi ne kadar doğru? Şimdi bu annenin heyecanını anlıyorum. Bir tarafta eşi var, sevgili eşi var. Öbür tarafta kendinin bir parçası var. Ve kolundan tutulup içeriye doğru atılıyor. Adam edilmek için. Belki babanın da tabii sinirleri gerilmiştir. Belki baba da belki kabul etme, belki de babanın tahammül gösterebilme sınırlarının çok ötesinde bir olaydır. Eğer öyle dahi olmuş olsa ne olur? Dişlerinizi sıksanız ne olur böyle azıcık o odanın dışına çıkmış olsanız, keşke ne olur bir estağfurullah demiş olsanız, keşke bir elinizi yüzünüzü yıkamış olsanız da çocuğunuza saldırmasanız kolundan tutarak içeri yatarak. Anne, babanın bu otoriter tavrıyla arasına, çocuğunun arasına girmeli midir diye soruyor. Efendim şuradan başlayalım isterseniz. Otorite bu değildir ki. Otorite dediğimiz şey şudur. Otorite, Kural koymak, o kurallara kendisi de dahil olmak üzere, ailede otoriteden bahsediyorsak eğer, hane halkının o kurallara uyması için yol ve yöntemler arama sanatıdır. Yani elini arkaya koyup, elinde sopayla gelirsem canınızı yakarım sizi diye bağırmak demek değildir. Dişlerini sıka sıka evin içerisinde sinirli sinirli dolaşmak değildir. Yumrukları sıka sıka masaları yumruklamak, kapıları çarparak dışarıya çıkmak değildir otorite. Bunlar despotluktur. Bunlar evin içerisinde terör estirmektir. Otorite yukarıdan aşağıya gelmez. Yani ben otoriter olacağım deyip de evin hanedeki halkı çile çektirmek demek değildir. Ben bu evin babasıyım deyip de Evin içerisinde terör estirmek, otorite olmakla alakası yok. Otorite dediğimiz şey aşağıdan yukarıya gelir. Yani evin içerisinde öyle bir babasınızdır ki siz. Evin içerisinde öyle bir eşsinizdir ki siz. Kişiler kendilerini size teslim ederler. O yönetimi verirler. Adil bir babamız var derler. Çocuklar, çocukların kendisine karşı, kardeşler kardeşlere karşı. Eş... Eşe kendisini teslim eder, benim eşim adildir, muhabbetlidir der. Otorite dediğimiz şeyin içerisinde şefkat vardır. Otorite dediğimiz şeyin içerisinde muhabbet vardır. Maalesef biz otoriteyi işte despotlukla karıştırmışız, diktatörlükle karıştırmışız, baskıcılıkla karıştırmışız. Otorite dediğimiz şey aşağıdan yukarıya doğru gider. Aynı lider pozisyonundadır otorite sahibi kişi. Liderdir aynı zamanda. Aşağıdan yukarıya doğru gelir. Benim babam bana adil davranır der. Benim babam merhametlidir der. Benim babam sorunları çözer. Benim babam şefkatlidir der. Çocuk kendini teslim eder. Kime? Otoriteye. Şimdi bu haldeki yani çocuğun kolundan kanadından tutarak içerileri atıp çocuğun üstüne kocaman cüssemizle giderek onu hışımla tutup duvarlara çarparak öyle bir otorite ben bilmiyorum böyle bir babalık modeli de maalesef içimizde var ama böyle bir babalık modelini de biz babalık modeli demiyoruz o evin içerisinde yetişen çocuk siz kolundan kanadından tutup içeriye atıyorsanız itimat edin o çocuk bir gün birisini kolundan kanadından tutup içeriye atacaktır korkun ki o kişi siz olmayasınız yaşlılık döneminizde korkun onu öğrettiğiniz çocuk onu uygulayacak mutlaka birisi bunu bulacaktır ama korkun ki o kişi siz olmayasınız ben zaman zaman anne babaların bu pervasızca tutumları karşısında hayretler içerisinde kalıyorum çünkü şiddet öğrenilen bir davranıştır yani şiddet gören kişi mutlak suretle şiddet uygulayacaktır şiddet çünkü psikolojik bulaşıcılık taşır siz çocuğunuza eğer kaşlarınızı çatıyorsanız ne olur bir gün peşinde gezin. Eğer küçük kardeşi var ise ona kaşlarını çatacaktır. Eğer kaşlarını çatacak kimse bulamıyor ise alacaktır oyuncağı cama fırlatacaktır. Cama kaşlarını çatacaktır. Çünkü kaş çatmasını öğrettiniz siz ona. Evin içerisinde eğer bağırıyorsanız siz. O zaman bağırmasını öğreniyor çocuk. Ve mutlaka bağıracaktır. Çünkü çocuk taklitle hayatı öğreniyor. Bakın iki sene içerisinde konuşmayı öğrendi. Nereden öğrendi? Sizi taklit dede dedi öğrendi. Siz anne dediniz, o anne dedi. Baba dediniz, o baba dedi. Dede dediniz, o dede dedi. Ne kadar da büyük bir taklitçi çocuk iki sene içerisinde bir dil öğrendi. Hadi becerebiliyor iseniz, İki sene içerisinde bir dil öğrenin, İngilizce öğrenin 2 sene içerisinde. Beceremez ki yetişkinler bu kadar süre, kısa bir süre içerisinde bu kadar kuvvetli taklidi. Siz evin içerisinde bu kadar taklit alışkanlığı yüksek olan birisine, birisinin karşısında ürkmeden, korkmadan, çekinmeden ona karşı saldırıya geçiyorsunuz. Yahut da fark etmez, eşinize karşı saldırıya geçiyorsunuz. O sırada kamera kayıt ediyor. Kayıt altında. Neyi kaydediyor? Şiddet nasıl uygulanırı kaydediyor çocuk. Yemek yemek nasıldır anne babasından öğrendi çocuk. Yürümek nasıldır anne babasından öğrendi. Şimdi ise şiddet nasıl gösterilir onu öğreniyor evin içerisindeki kavgada. Aman anneler, aman ne olur babalar. Yani eğer eşinizle kavga yapacak iseniz, hırsınızı yenemiyor iseniz, ne olur bari bunları çocuklarınızın yanında yapmayın. Yani yetişkinlere çok söz geçmiyor. O bir doğru. Ama ne olur başınıza daha büyük belalar açmak için uğraşmayın çocuklarınızın yanında yapmayın bunları. Evet bu dinleyicimizin de sorusuna böylelikle cevap vermeye çalıştık. Baba otorite olacak evin içerisinde. Ama bu otorite saygın bir otorite olacak. Saygın Çocuklara saygı duyulmak için onları ezerek kendisine saygı duyurmak değil. Çocuklar annesiyle babasıyla karşılaştıkları sırada içten gelen bir muhabbetle onlara karşılık vermesi lazım. Bu işin sanatına annelik diyoruz. Burç Efendi çocuk deyip geçmeyene sorularınız için Burç yazıp boşluk bırakarak 377'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Bir sonraki dinleyicimiz şöyle sormuş tam da denk geldi galiba sayın hocam babaların vazifesini çok güzel anlatıyorsunuz da yalnız babalık vazifesini yapmayan babalara ne yapmak lazım bütün yük annenin üzerinde çocuklara yazık oluyor iyi yayınlar demiş bir dinleyicimiz tam da can damarından bir konuyu konuşurken tam öylesi bir soru gelmiş evet şimdi Tabi günümüzde evlilikler öyle çok da evliliği bilerek yapılan evlilikler değil. Yani çocuk 18 yaşında 20 yaşında patadak evleniyor. E ondan sonra bir hanımefendiyle baş başa. Yani hanımefendi diye baktığı kişi ya da hutta olması gerekli olan kişi yani dışarıdaki konuştuğu kızlardan bir kişi. Yani bir çocuk, bir genç, bir delikanlı evlendiği sırada ona bir hanımefendi emanet edileceği sırada, acaba o çocuk ruhen bir hanımefendinin, ruhunu anlayabilecek derecede geniş olarak mı yetişti? Bu çocuk çocukluk yıllarından itibaren, kendisine efendi muamelesiyle, kendisine değer verilerek mi yetiştirildi? Yoksa itilerek, kakılarak mı yetiştirdi? Gençliğinin bütün dönemlerini öyle mi geçirdi? Daha kimliğini, kişiliğini bulmadan, daha doğru düzgün baba figürünü dahi evin içerisinde görmeden 20 yaşına geldi. Anne baba da işte ne çabuk büyüdü bizim çocuk deyip hemen evlendirdiler. Şimdi babalık duygusu, babalık hissiyatına sahip olmadan bu şekliyle evlenen kişiler e tabii ki işin içerisinden çıkamayacaklar. Bir hanımefendinin bir annenin Yükünü tabii ki sırtlanmaktan çekinecekler, korkacaklar. O yüzden ben burada gençlere özellikle tavsiyelerde bulunuyorum. Tavsiyede bulunmak istiyorum. Evleneceğiniz kişiyi çok iyi seçin. Lütfen evleneceğiniz kişiyi çok iyi seçin. Yani evlilik dediğimiz şey, hani dışarıda arkadaş olmak, gezip tozmak gibi bir şey değil. Bir ömür boyunca birlikte olacağınız bir kişiden bahsediyorsunuz siz. Hayatınızın her döneminde, her şeyinizi soracağınız kişiden, sizin yükünüzü üzerinizde taşıyacak kişiden bahsediliyor. Şimdi genç delikanlı evlendi, e, eşini evde bıraktı, ben arkadaşlarla gezmeye gidiyorum. Yahu nereye gidiyorsun? İşte arkadaşlar eğlenecekmiş, ben eğlenmeye gidiyorum. E ben senin hanımın değil miyim, evde ne yapayım peki ben yalnız başıma? Daha bunu idrak etmekten aciz bir genç eğer evlenmiş ise, e, tabii ki o zaman onun çocuğu da olduğunda, e çocuğuna babalık yapma noktasında da oyuncak gibi görecektir çocuğu elini alacak yukarı atacak sağa sola çevirecek bitti babalık bu zannedecektir ben çocuğuma dokunduğumda çocuğumla hem dem olduğumda çocuğumla göz göze geldiğimde diz dize geldiğimde çocuğum o ilk cıvıldak seslerini cıvıldamaları çıkarttığında ne yapmam gerektiği konusunda bilgi sahibi oldum mu yok olmadım İşte böyle olduğu zaman Çocuklar kendisini yetiştirmemiş olan bir babanın elinde yetişmeye çalışırken o zaman sorunlar da dağ gibi büyümeye başlıyor. Maalesef günümüzde keşke olmuş olsa, ah keşke olmuş olsa da bir evlilik okulu açılmış olsa. Yani bu sözler sadece evlenme veya yeni evlenmiş olan erkekler için değil, aynı zamanda genç kızlar için de öyle. Evlendiler, bir evin içerisine girdiler. İşte hala bekarlık alışkanlıklarını devam ediyorlar. Ayşe ile Fatma ile ben gideceğim ben geleceğim vesaire yapacağım. E evin içerisinde bir beyefendi var. Evlendiğiniz eş var. O eşe karşı siz ne kadar hanımefendi gibi görünür o kadar da hanımefendi muamelesi göreceğinizin farkında değilsiniz. E, rica ederim bir eşinizin karşısına çıktığınız kıyafetinize bir bakar mısınız? Yani dışarıya çıkarken ki giydiğiniz kıyafete lütfen bir bakın. Bir de eşinizi karşılarken ki kıyafete bir bakın. Saçınız başınız bu ne halde böyle? Yani eşinizi evden kaçırmaya mı niyetiniz var? Gençler keşke, keşke olmuş olsa. Ah nerede? Keşke birileri inisiyatif almış olsa da. Bir evlilik okulu açmış olsa. Gençler evlenirken bir kız, bir genç kız ne demek? Bir genç delikanlı ne demek? Bir genç kız evlendiği sırada, bir takım basamakları yavaş yavaş, statüleri yavaş yavaş yukarıya doğru götürecektir. Bakın düşünün, genç kız evleniyor, ilk elde ettiği statü nedir evin içerisinde? Gelin. Önce gelin oluyor evin içerisinde. Yeni evlendi, yani sadece telli duvaklı işte ilk gün evlendi üzerinde gelinliği bulunduğu zamanki geline gelin demiyoruz toplum olarak, kültür olarak. Yani gelinlikte, yani evin içerisine giriyor bir sene belki de. Belki de altı ay, belki de bir buçuk sene rüştünü ispat edinceye kadar o kızcağız o evin içerisinde, o hanım o evin içerisinde herkes gelin diye hitap ediyor. Yeni gelin diye hitap ediyor. Aslında bu bir değerdir. O genç kız değil, bekar kız değil ki artık o. Ya o gelin artık. Yani bir sultanlık gibi bir makam. Ama bir süre sonra o gelin ne oluyor? E artık gelinlikten çıkıyor. Hanımefendi oluyor. Eşinin ona karşı gösterdiği nazik, kendisinin o eşe karşı gösterdiği nazik tutum karşısında hanımefendi oluyor. Ve bir süre sonra getiriliyor, onun başına pırıl pırıl bir taç takılıyor. Üstü yaldızlı bir taç takılıyor hanımefendilikten sonra. Nedir o taç? Annelik tacı. Ondan sonra annelik statüsünü elde ediyor bu genç hanım. Bunların her birisi birer derece, her birisi birer olgunlaşma kademesidir. Şimdi kızcağız evlendi, hır hırgür, hır hırgür hır gür, hır gür evin içerisinde ne genç kızlığını bildi, ne gelinliğini bildi. Kaynana zaten bir taraftan, işte konu komşu bir taraftan, ne statüsüdür hocam ya? Ben evin içerisinde doğru düzgün bir gün görmedim ki demek zorunda kaldı. Eşini beklerken evde şu adam bir gelmeseydi de bir an önce demeye başladı. Adam gelmeye başladı evin içerisinde, daha kapıdan girer girmez nerede yemek diye bağırmaya başladı. Bu çocukları sustur demeye başladı. Yahu bu çocuklar benim çocuğum değil ki sadece. Evet, ah keşke diyoruz. Keşke evlilik öncesinde okullar olmuş olsa da, genç kızlar oraya gelmiş olsa, evlilik nedir? Bir beyefendinin eşi olmak ne demektir? Yahut da bir genç erkek oraya gelmiş olsa da kendisine bir genç kız emanet edilmiş olması ne demektir? Bir hanımefendinin sorumluluğunu almak ne demektir? Bir hanımefendiyle nasıl konuşulur ne demektir bunların? Keşke kursları olmuş olsa da bu kurslarda anne babalar yetişmiş olsa. İnsanlar trafiğe çıkmak için ehliyet kursuna gidiyorlar. Efendim daktilo yazmak için daktilo kursuna gidiyorlar. Efendim bilgisayar kullanmak için bilgisayar kursuna gidiyorlar da hayatlarının en önemli dönemlerini koca bir ömür boyu geçireceği kişiyi evliliği öğrenmek için evlilik kursları yok ortalıklarda. Maalesef ne kadar büyük bir eksiklik, ne kadar büyük bir eksiklik. Ondan sonra tabii ki şikayet gelecektir. Hocam çocuğumun kanadından tuttu içeriye doğru giderken ciğerim dayanmadı koştum bizim herifin elinden almaya çalıştım. Çocuğu ama şimdi de içim yanıyor. Babanın otoritesiyle çocuğun arasına girebilir miyim? Olur mu böyle bir şey? Böyle bir otorite de yok, böyle bir babalık duygusu da yok, böyle bir babalık anlayışı da yok. Evet, isterdim ki çok soru okumak ve çok sorularınıza cevap vermek isterdim. Ama maalesef şu anda zamanımız da kalmadı, birkaç dakika kaldı. Dinleyicilerimizden şöylesi mesajlar geliyor... Benimle görüşmek istediklerini belirtiyor dinleyicilerimiz. Ben görüşmüyorum. Ailelerle veya çocuklarla mümkün olduğu kadar daha doğrusu görüşmüyorum. Görüşmemeye çalışıyorum. Çünkü zamanımız gerçekten kısıtlı. Çok arzu ederdim ailelerin bir takım problemlerine yardımcı olabilmeyi ama... ...çok sınırlı sayıda belki kendi kapasitemin kaldırabileceği sayıda... ...bir grup aileyle birlikte onlara danışmanlık yapabiliyorum sadece... Onlara yardımcı olabiliyorum sadece. Bu konuyla ilgili olarak benimle irtibata geçmek isteyen dinleyicilerimiz e-mailimi veya telefon numaramı soruyorlar ama ben e-mail olarak şu e-maili verebilirim. Bana şu e-mailden belki daha rahat ulaşabilirsiniz. Onu paylaşayım. Ondan sonra da yayınımıza son vereyim. Anne, baba ve çocuk. Yan yana yazıldığında anne, baba ve çocuk. Tabii Ç harfi. C olarak yazılıyor. Anne, baba ve çocuk at gmail.com Burası vasıtasıyla bana e, dinleyicilerimiz sorularını yöneltebilirler. Canlı yayında yine e, burcfm at burcfm .com .tr adresine de gönderdikleri soruları okuyarak cevaplandırmaya çalışıyorum. E-mail adresini tekrar tekrar edeyim. Anne, baba ve çocuk yan yana yazıldığı takdirde gmail.com orada da dinleyicilerimize gönderdikleri sorulara karşılık vermeye çalışacağım efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik haftaya salı ve çarşamba günü yine programımız var sizler mesajlarınızı lütfen göndermeye devam edin mümkün olduğu kadar mesajlarınızın üzerinden gitmeye çalışıyorum sorularınızın üstünden gitmeye çalışıyorum çarşamba günü yine programımız var Yine saat 11 ile 12 arasında radyolarınızın başında Burç Efendi olur iseniz Çocuk deyip geçmeyin isimli programda sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Efendim hoşçakalın. Çocuk eğitimi konusunda tereddütleriniz varsa ve karşı karşıya kaldığınız sorunlarda çözüm önerilerine veya bir uzman desteğine ihtiyaç duymasanız hafta içi her salı ve çarşamba günü Türkiye saatiyle 11'de Çocuk deyip Geçmeyin'i dinleyin